وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري صدق رسول الله محترم يا اخوان bu haftaki dersimizde inşallah Bukhari'nin İbn Umar radıyallahu anhuma hazretlerinden rivayet ettiği Peygamberimizin okumuş olduğum şu hadisi şerifini hep beraber tanımaya çalışacağız inşallah Rabbim anlatana hakkı güzelliğine uygun güzelliği içinde anlatmayı dinleyene de sözü Peygamberin sözü olarak dinlemeyi ve yarın hayatımıza aktarma adına yarın hayatımızda fıratiğe dökme adına anlamayı, dinlemeyi bu hava içinde kulak vermeyi Rabbim cümlemize nasip ve mukadder kılsın. i̇bn Ömer Abdullah i̇bn Ömer der ki اَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ kibi fakal, فَقَال Rasulü bir gün omuzumdan tuttu ve şöyle buyurdu: Kün fi en ne ey İbn Ömer, dünyada bir garip gibi ol, dünyada bir yabancı gibi ol, bir hussebîlin, Yahut da bir yolcu gibi ol, dünyada bir yolcu gibi davran. Va'abd nafsa ke min ve bir de kendini kabir ehlinden say. Farzet ki kabirdesin, kabir ehlisin. Öyle davran kendini öyle say. O kana İbn Ömer radıyallahu anhuma يقول Allah'a sünnün bu tatlı irşadından, bu tatlı ikazından sonra Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma Hazretleri hayatı boyunca şöyle diyordu. Eğer şeytane fela tentizr sabah akşama ulaştığın zaman sabaha çıkacağını umma ve eğer أصبحte fela tentizr Sabaha çıktığın zaman da akşama ulaşacağını bekleme ve huz min sıhhatike li maradike ve min hayatike li mawtike hayatından istifade edip ölümüne hazırlık yap, bir de sağlığından istifade edip hastalığına hazırlık yap. İşte İbni Ömer Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yukarıdaki ikazından sonra çevresindekilere hayatı boyunca hep bunu derdi, bunu söylerdi. Arkadaşlar, Allah'ın Resulü Peygamberimiz Piştarımız sözü dinlenen, sözü hayat bahş olan, sözü mutlaka tatbik edilen, tatbik edilmesi gereken sevgili peygamberimiz bize şöyle diyor. Kün fiddünyâ ke emneke garibun. Dünyada öyle ol ki, dünyada öyle yaşa ki, sanki garipsin. Arkadaşlar, garip kelimesinin manasını başka hadislerden Yine sünnetten öğreniyoruz. Allah Resulü başka bir hadislerinde "İnne din inne beda'a ve gariba, fatuba lil Din garip gelmiştir. Garip başlamıştır ve yine garibliğe avdet edecektir. Öyleyse ne mutlu gariplere buyurur. Hadisin şerhine baktığımız zaman Garip Allah'ın, Resulünün ve onun ashabının yolunu takip eden, bunlardan başkasını asla dinlemeyen, bunların hatırına mukabil yani Allah'ın, Peygamberinin ve onun ashabının hatırına mukabil tüm dünya kendisine verilse ya da dünya yansa yıkılsa bile halinde, tavrında, davranışlarında en küçük bir değişiklik olmayan kişidir. İşte garip budur. Garip, dünya ile ilgisi alakası yoktur onun. Arkadaşlar, düşünün ki memleketinizden çok uzaklara gittiniz. Bir anda gözünüzü bir açtınız ki Çin'de yahut maçindesiniz. Hiç tanımadığınız, bilmediğiniz bir ülke. Tanıdık bir simaya rastlama imkanınız adeta milyarda bir. Şöyle geniş bir caddede yürüyorsunuz. Yolda yürüyenler, arkanızdan önünüzden geçenler sarınızda solunuzda yürüyenler parklarda oturanlar vapudakiler, trendekiler caddede alışveriş yapanlar ağlayanlar, gülenler yığın yığın insanlar sizi hiç ilgilendirir mi? vitrindeki mallar hele hele cebinizde paranız da yoksa sizi hiç mi hiç ilgilendirmez? şöyle bir an kendinizi Bohemya sokaklarında ya da Filadelfia caddelerinde hissedin. O zaman anlayacaksınız garibin manasını. Geçenlerde bir arkadaşım geldi Maraş'tan. Çarşıda birlikte yürürken ben dikenli çalı gibi tanıdıklara takılırken o arkadaşım hep önde yürüyüp gidiyordu. Birkaç adım önümde beni geçip gidiyordu. Yahu dur diyordum bir arkadaş şununla birkaç kelime bir şey konuşalım diyordum ve onu güçlükle durdurabiliyordum. Bu arkadaş bana göre bir adım ileride garipti Konya'da. Çünkü Konya'da hiç tanıdığı kimse yoktu. Onu ilgilendirecek, onun ilgisini, alakasını çekecek hiçbir olay, hiçbir hadise yoktu Konya'da. İşte bu arkadaş bana göre bir adım ileride garipti Konya'da. Arkadaşlar, demek ki Öyle bir garip olacağım ki dünyada tıpkı Philadelphia'da olduğum gibi ya da Bohemia caddelerinde bulunduğum gibi bir yabancı, dünya benim olmayacak. Babamız, anamız, karılarımız, çocuklarımız, evimiz, arabamız, dükkanımız, konservemiz, akvaryumdaki balığımız, kafesteki bülbülümüz, saksıdaki çiçeğimiz bizi kendine bağlayıp bin çengel atıp gariplikten çıkarmayacak. Yani Allah bizim için dünyadan ne takdir ettiyse o kadar olacak. Ne kadarıyla ittifa etmemizi istediyse o kadar olmalı. Bunun dışında bir bağımlılığımız olmamalı dünyaya. Eğer onun ötesinde dünyaya kendimizi kattırırsak, bunun ötesinde dünyaya bir bağımlılığımız olursa, o zaman gariplikten dünya bizi çıkarıverir, Allah korusun. Sahabeden Rumeysa isimli bir kadın vardır. Rümeysa anamız bir gün çocuğunu kaybeder. Akşam eve dönün kocası geceyi üzgün geçirmesin diye bunu kocasından gizler. Çocuğunun vefatını kocasından gizler. Yatırlar kocası Ebu Talha ile hatta zevciyet muamelesi bile olur aralarında. Sabahleyin kocası abdest alıp camiye çıkacağında artık gece geçmiştir. Adam Resulullah'ın ve ashabının yanına gidiyor kendisini teselli edeceklerle buluşacak artık izlemeye gerek kalmamıştır. Kapıda kadın Rumeysa kocasına der ki Ebu Talha söyler misin bana komşumuz bize emanet bir şey verse sonra da onu geri istemeye gelse ne dersin ne yaparız? Ebu Talha der ki Rumeysa, elbette emaneti sahibine veririz. Kadın der ki Ebu Talha Allah da bize bir emanet vermişti ya Allah bize bir çocuk vermiş diye, işte onu geri aldı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun der. Arkadaşlar, işte dünyaya bağlılık bu kadar olmalı. Ama, yakınlarımızdan birisi vefat edince, feryadı, çığlığı basıyoruz. Neden? Çünkü planlarımız, düşüncelerimiz, hep uzunca yaşama ve yaşatma üzereydi de ondan. Geçenlerde, Kardeşi ölen biri dizlerini dövüyor. Vay ben ne yaptım diyor. Kardeşimin öleceğini bilseydim küser miydim ben ona? Kardeşi kendisine küs gitmiş de ona dövünüyor. Onun için ağlıyor. Elbette ki küsmemizi barışmamızı bile ebedi kalışımıza göre ayarlarsak yani hiç ölmeyecekmişiz gibi uzunca yaşamaya göre ayarlarsak sonuç böyle olacaktır. Arkadaşlar bir defasında Resulullah'ın kayınpederi Hazreti Ömer, Resul-i Ekrem'in evine geliyor ziyarete. Allah'ın Resulü bir hasırın üzerinde yatmaktadır. Çevreye şöyle bir göz atan Ömer'in içi burkulur. Allah Resulü'nün evinin içine göz atan Ömer'in içi burkulur. İşte bir tarafta bir ıbrık verleyen, öbür tarafta basit sedir ve çivi de asılı yarım sağa kadar arpa unu. Resulullah'ın dünya mameleki adına, dünya mülkü adına evindekilerin hepsi bundan ibaretti. Dünya kendisine tevettüh ettiği halde, dünya kendisine bütün güzelliklerini arz ettiği halde, Allah Resulü'nün dünyadan nasibi işte bu kadardı. Hazreti Ömer, Rasulullah'ın mübarek yüzlerinde kıpkırmızı hasırın izlerini görünce, içi gider, içi burkulur ve Allah Resulü Hazreti Mahmud Aleyhisselam'a, gözleri yaşlı biçimde şöyle der Ey Allah'ın Resulü İran'ın Kisraları, Bizans'ın kaiserleri şöyle şöyle bir hayatın içindeyken biz senin başının altına bir yastık bile yaptıramadık altına bir minder bile seremedik diye Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'a karşı teessürünü ıshar edince kainatın sevdiği Hz. Muhammed Aleyhisselam Hazreti Ömer'e aynen şöyle diyordu. Üzülme ey Ömer bir yolcu yoluna devam edip giderken dinlenmek üzere uğradığı ağacın altını ne kadar imar eder, ne kadar restore ederse, ben de dünyayı o kadar imar ederim, o kadar restore ederim. Fazlası lüzumsuzluktur diyordu. Kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam. İşte Allah Resulü'nün dünyaya bağımlılığı bu kadardı. Allah Resulü'nün gözünde dünyanın ehemliyeti, kıymeti işte bu kadardı. Arkadaşlar, Düşünün ki arabanızla bir yere gidiyorsunuz, arabanız arıza yaptı veya bir ihtiyacınız oldu da bir kenara durdunuz. Orada şöyle birkaç dakika dinlenmek için bir ağaç bölgesi ya da işte bir mekan seçtiniz kendinize. Ne yaparsınız orada? Belki en fazla oturacağınız yerin dikemlerini, taşlarını biraz toplayıp yer açarsınız kendinize o kadar. Peki dünyada bundan fazla mı kalacaksınız acaba? Şöyle beş katlı, geniş salonlu, efendim kale odurlu fayanslı, marleyli, çift camlı, küvekli, geniş bahçeli, geniş bahçeli evler ne olacak o halde? Bizi Rabbi Kerim'e giden yolda engelleyen bin çıngerle dünyaya yerleşik hayata bizi bağlayıp gariplikten çıkaran şeylerdir bunlar. Yaşadığımız dünyanın aksesuarıdır bunlar. Arkadaşlar, demek ki dünyaya bağlılık, garibin mekanına, yolcunun yoluna bağlılığı kadar olmalıdır. Metre veriliyor bize. Allah'ın Resulü elimize metre veriyor. Ona göre ölçeceğiz kendimizi. Bir ölçü verilir İslam'da, ona göre hayatımızı ölçeceğiz. Bu doğru, bu yanlış diyeceğiz. Bu bozuk, bu yaramaz diyeceğiz bu beş numara, bu üç numara diyeceğiz. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam işte bu hadislerinde bize bir metre veriyor, elimize bir ölçü veriyor. Biz tüm hayatımızı Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bize verdiği bu metreyle ölçeceğiz. Evet, Allah'ın Resulü İbni Ömer'in omuzundan tutuyor ve ona diyor ki كُنْ dünya الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَر۪يبٌ Ey İbni Ömer, dünyada garip ve yolcu gibi olacaksın diyor. Öyle davranacaksın. Dünyayla münasebetini öyle ayarlayacaksın diyor. Arkadaşlar, Resulullah'ın kendisini ikaz ettiği bu zat yani İbni Ömer, üstelik bizim gibi akşam mersebese gündüz opele binen biri değildi. Yazın yazlık evine, kışın da kışlığına taşınan biri değildi. Yazın bir elbise, kışın başka bir elbise giyen, parka, plaja, denize, kaplıcaya taşınan, sabah kahvaltısında çay, peynir, zeytin, tereyağı, bal yiyen biri değil. Penceresine üç kat perde çeken, oturma odasını koltuklar ve kanepelerle süsleyen biri değildi. Hatta bir gün kendisine sorulmuştu, sahabi kendisine sormuştu, Demişlerdi ki, ey İbni Ömer, tek elbiseyle namaz caiz mi? Bir tek elbisemiz var farz et. bu elbiseyle sürekli namaz kılıyoruz. Bu bir tek elbiseyle namaz caiz mi, değil mi diye kendisine sormuşlardı da, o şöyle diyordu, hangimizin iki elbisesi var ki olmaz diyeceğiz. Dikkat ediyor musunuz? İbni Ömer böyle bir adamdı. Hatta erkeklerin arkasında namaz kılan kadınlara, Allah'ın Resulü bir gün şöyle buyurmuştu, ''Başınızı secdeden erken kaldırmayın, ey hanımlar, ey kadınlar, başınızı secdeden erken kaldırmayın, erkeklerden sonra kaldırın.'' diye emir vermişti. Zira öndeki erkeklerin elbisesi malumdu. ''Mehmet abi, bunlar olmaz, böyle yaşanmaz.'' Bunlar hayatta gerçekleşmesi mümkün olmayan hayal mahsulü ütopyadır deme sakın. Hani bazen bir deprem olur, bir felaket gelir, bir iflas, bir savaş olur da insanın her şeyini alır götürür bazen. Don gömlek kalıverir adam. Böyle bir durumda ne yapar adam? Nasıl eder, nasıl yaşar? Yaşar mı bu adam? Elbette yaşar. Bir çadıra çıkar yine yaşar. Belki buzdolabı, çamaşır makinası, videosu, televizyonu, telsizi, teyibi olmaz ama yine yaşar bu adam değil mi? O haldeyken böyle yaşayabiliyorsa adam, bilelim ki varlık halinde de yaşayabilir demektir. Bunda şaşıracak ne var ki? Arkadaşlar, bunu bize tavsiye eden Allah'ın Resulüdür. Sözünden zerre kadar şüphe edemeyeceğimiz, olur mu bu diyemeyeceğimiz bir seyyidi azamdır o. O hiçbir zaman bizi rezil etmek, bizi serseril bırakmak istemez. Zira o, bir annenin yavrularını sevemeyeceği kadar bizi sevmektedir. Arkadaşlar, tırnağımıza batan bir dikenin acısına bile tahammülü yoktur onun. Peki, bu isteği nedir o halde bizden? Neden bizden böyle olmamızı istiyor acaba? Arkadaşlar, iyi düşünürsek, piştarımızın, seyyidimizin, Bizi bir tehlikeden korumak istediğini anlıyoruz. O bizi bir tehlikeden korumak istiyor. Bizi dünyaya satılmaktan, ucuza gitmekten kurtarmak istiyor. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yine iyi düşünürsek bizden fazla bir şey de istemiyor. Sadece küçük bir katlanma istiyor o kadar. Hani sizler çoluk çocuğunuzla, aile efradınızla, bir trende ya da bir otobüste bir seyahata çıkarsınız da yolda çocuğunuz ağlamaya başlar. Bir türlü durduramazsınız. Anne baba olarak içiniz gider, üzülürsünüz. Çevreye karşı mahcubiyet içinde yolculuk bitene kadar dişinizi sıkıp katlanırsınız ya buna. İşte böyle bir katlanma isteniyor bizden. Biz de yolcuyuz ya şu dünyada. Yolcu olduğumuz dünyada böyle bir katlanma, böyle bir dişimizi sıkma isteniyor bizden. Veya bir misafirliğe gidersiniz de ailenizden birinin uygunsuz bir tavrına misafirlik bitinceye kadar işinizi sıkar katlanırsınız ya. İşte yorucu ve misafir olduğumuz dünyada yolculuk ve misafirlik bitinceye kadar öyle bir katlanma isteniyor bizden. Demek ki arkadaşlar Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Abdullah İbni Ömer'e ve onun şahsında bize tavsiyesi şudur. كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ اَوْعَا بِرُسَلِيلٍ Dünyada sanki garip gibi ol, ya da bir yolcu gibi ol, dünyaya kalbini fazla kaptırma, dünyaya satılma, dünya fazla meyletme, dünya sakın seni gariplikten ve yolculuktan çıkarmasın buyurur. İkinci olarak buyurur ki Allah'ın Resulü, وَاُدَّ نَفْسَكَ min اَهْلِ الْقُبُورِ bir de ey İbni Ömer, kendini tabir ehlinden say. Sanki kendini tabirdeymişin gibi kabul et. Arkadaşlar, bir an düşünün ki kabirdesiniz. Niye ihtiyacınız var? Eve mi, arabaya mı, altına, gümüşe, marka, dolara mı, eve, barka, dükkana, tezgaha mı? Niye ihtiyacınız var? Bir düşünün. Arkadaşlar, bunların hiçbirisine ihtiyacımız yoktur. Bunların hiçbirisi beş para etmez orada. E peki niye ihtiyacımız var? İmana ihtiyacımız var, amele ihtiyacımız var, Kur'an'a ihtiyacımız var, İslam'a ihtiyacımız var. E peki o halde neyin peşindeyiz biz? Acaba bize yarayacak şeylerin mi peşindeyiz? Yoksa bize yaramayacak şeylerin mi peşindeyiz? Acaba kabrin içinde bize yardımcı olacak, bizi kurtaracak, bize arkadaş olacak imanın, İslamın, ihsanın, amelin mi peşindeyiz yoksa kabuk mu peşindeyiz, lüzumsuz şeylerin mi peşindeyiz? Bir düşünelim, eğer kabrin içinde bize yaramayacak, bizim hoşumuza gitmeyecek, karşı karşıya geldiğimiz zaman eksineceğimiz bir takım şeylerin peşindeysek arkadaşlar o peşinde olduğumuz şeylerin peşini bırakmak zorundayız. Evet, kendini kabir ehlinden say diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Sanki öldün ve kabre kondun. Bir bak kendine. Ya cennetliksin ya da cehennemlik. Zira Resulullah'ın başka bir hadislerinden öğreniyoruz ki, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir, yahut da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Eğer kabre girince kendini cennette zannediyorsan, yani cennet bahçelerinden bir bahçede hissediyorsan, e, dünya ihtiyacın yok demektir. Kendini cennet nimetlerinin içinde kabul eden bir kişinin dünyanın muzahrafatına meyli alakası, ilgisi düşünülebilir mi? Cennet hurilerinin arasında dolaşan bir adam dünyanın pespayet kadınlarına yönünü dönüp bakabilir mi hiç? Farz etki girdin kabre eğer kendini cehennem çukurlarından bir çukurda hissediyorsan öyleyse bundan kurtulmaya çalış hesaba hazır ol ahireti daima diri ve gündemde tut Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bu tatlı ikazından, irşadından sonra Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dizlerinin dibinde yetişmiş onun edebini, onun ahlakını onun İslamını, onun imanını onun ihsanını kavramış onun edebiyle onun terbiyesiyle yetişmiş İbn Omar radıyallahu anh hazretleri efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamın bu tavsiyesinden sonra çevresindekilere hep şöyle derdi. İzâ emseyte fe lâ sabah. Ve izâ osbahte fe lâ Akşamladığın zaman sabaha çıkmayı bekleme. Sabaha ulaştığın zaman da akşama ulaşmayı umma. Ne müthiş bir söz değil mi? Ah bir anlayabilsek, ah bir anlatabilsek. Akşam mı anladın okulu bırakmayı, akşam mı anladın içkiyi bırakmayı, akşam mı anladın televizyonu atmayı, namaza başlamayı, açık saçıklığı terk edip örtünmeyi, Kur'an'a sarılmayı, sünnete tutunmayı, iyi bir Müslüman olmak zorunda olduğunu akşam mı anladın? akşam mı bildin, akşam mı aklın başına geldi o halde sakın sabahı bekleme hemen gerçekleştir onu zira dilesin ki sabaha çıkmayabilirsin çıkamayabilirsin belki o senin son akşamın olabilirsin <Sessizlik> sabah mı anladın bütün bunları yapmayı akşamı bekleme belki akşama ulaşmayabilirsin ne güzel söz değil mi? Peygamberin terbiyesini alan bir adam söyler ancak bu sözü. Peygamberin edebini alan bir adam ancak böyle bir sözü söyleme imkanına sahiptir. Arkadaşlar ben bu sözün İbni Ömer'in bu tatlı sözünün bir tecrübesini geçirdim. Onu bakın şöyle arz edeyim. Bir arkadaşım vardı halim Selim kendi halinde çok sevdiğim bir arkadaşımdı. İmamatı bir beraber bitirmiştik. Okul bittikten sonra uzun bir süre arkadaşlar görüşemedim. Nihayet bir gün ikindiden sonra o arkadaşa yolda rastladım. Veti benzi atmıştı, kucaklaştı. Üzgün olduğu belliydim. Nasılsın dedim, iyi değilim dedim. Fakat benim onunla uzunca ilgilenecek vaktim yoktu. Çok işim vardı, fazla ilgilenemedim. Ayrıldık sabahleyin duydum ki kendini iple asıp intihar etmiş. Arkadaşlar bilemezsiniz üzüntüden nasıl yedim kendimi. Keşke durup uzunca onunla konuşsaydım. Derdini dinleseydim. Bu işe onu iten sebep ne olursa olsun bunun caiz olmadığını ona anlatıp belki vazgeçilebilirdim onu bu işten. İşim de çok önemli miydi sanki onunla ilgilenemedim. Heyhat ki sabahın işini akşama hem de çok sonraki akşamlara ihmal ettim. Arkadaşlar o çok sevdiğim arkadaşımın intiharına mani olamadım. Sizler evinizin içindeki çocuklarınızı düşünün. İntiharın eşiğine gelmiş hanımlarınızı düşünün. Cehennemin kenarında bocalayan komşularınızı arkadaşlarınızı iş yerinde çalıştırdığınız işçilerinizi çocuklarınızı düşünün. Arkadaşlar eğer birine bir şey anlatmanız gerekiyorsa hanımlarınıza, çocuklarınıza, kayınpederinize, babanıza, ananıza, komşunuza, çevrenizdekilere, iş yerinde çalıştırdıklarınıza eğer bir şey anlatacaksanız Allah'ınızın aşkına bir saat sonraya tehir etmeyin. Müsait bir pozisyon bulayım da o zaman anlatayım demeyin. Bilelim ki bu ihmalimiz... Tüm pozisyonların, tüm imkanların elimizden kaçmasını sağlayacaktır. Tüm imkanları kaçıracağız. Belki bir daha onlara bir şey anlatma imkanı bulamayacağız. İşte İbn Ömer diyor ki, akşamladığın zaman sabaha çıkmayı bekleme, sabaha ulaştığın zaman da akşama ulaşmayı umma. Bir şey yapman gerektiğini akşam mı anladın? Aman sabahı bekleme. Bir şeyi terk etmeyi, bir şeyle ilgiyi alakayı kesmeyi, herhangi bir günahı Allah'la arana giren herhangi bir haramın başını ezmeyi sabah mı anladın? Sakın akşamı bekleme. Çünkü o senin son sabahın olabilir, bir daha akşamı göremeyebilirsin. Sonra diyor ki İbni Ömer, وَخُذْ مِنْ li لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ Bir de sıhhatinden istifade edip hastalığına, hastalığından istifade edip ölümüne hazırlık yap. Yani bunun manası şudur, şimdi iyisen şimdi oku. Yarın bu imkanı bulamayabilirsin. Şimdi iyisen Kur'an'ı şimdi okumaya çalış. Allah'ın kitabını şimdi anlamaya çalış. Peygamberin sünnetini şimdi kavramaya çalış. Yarın buna imkan bulamayabilirsin. Şimdi iyiysen namaz kıl, şimdi kıl namazı. yarın kılamayabilirsin. Şimdi varsa ver elinde, yarın verecek bir şeyin kalmayabilir. Yarın imkansızlık içine düşebilirsin. Şimdi çalışabilirsen çalış İslam için, çırpın İslam için. Yarın bu zemin kalmayabilir. Yarın birileri ağzına bir bant yapıştırabilir yarın birileri boynuna bir ip takıp seni kodesi atabilir şimdi hayattaysan cehde, cihad et, Allah için çırpın yarın toprağın altına girebilirsin şimdi düzet evin içini yarın dinlemeyebilirler seni yarın belki buna imkan bulamayabilirsin şimdi terbiye et çocuklarını küçükken terbiye et çocuklarını küçükken eğit onları küçükken namaza başlat çocuklarını Yarın seni dinlemeyebilirler. Yarın büyüdükleri zaman onları eğip bükemeyebilirsin. وَخُضْ مِنْ صِحْحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ Evet, Allah Resulü öyle diyor ama biz onun tam tersini yapıyoruz. Kainatın seyyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam, Yolcu gibi olun dünyada diyor. Fakat biz daha doğmadık çocuklarımızın keyizini hazırlıyoruz. Yazlık ve kışlık villalar hazırlamakla meşburuz. Sabaha eriştiğin zaman akşamı beklemeyin. Akşama ulaştığın zaman da ulaştığınız zaman da sabahı beklemeyin. Sabaha ulaşacağınızı ummayın diyor. Biz okulun bitmesini bekliyoruz. Biz doktoranın bitmesini bekliyoruz. Biz emeklilik maaşının tahakkuk etmesini bekliyoruz. Bakın Allah Resulü yine başka bir hadislerinde şöyle buyuruyor: "Men kâneti dünya hem mu farra kullahu amrhu, ve jâlifakrhu bîn aynih, ve lâm yâtihi min al-dunya illa ma kütba alih. Vmen kâneti al-akhiratu niyethu, jama kullahu luhu amrhu, ve fi qalbihi." وَاَتَدْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ Arkadaşlar, Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam, yine bizim dünyayla ilgimizi, alakamızı, dünyayla münasebetimizi meşru bir biçimde ayarlamamız adına, bakın, bu hadislerinde de çok açık bir biçimde şöyle buyuruyor, مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا Kimin hemmi dünya olursa, yani kimin hedefi, niyeti, endişesi, kıblesi dünya olursa, ferrakallahu Allahu emrahu, Allah onun işlerini dağıtı verir. ferrakallahu Allahu, Allahu emrahu, Allah onun iki yakasını bir araya getirir Zuttur ve hayatının sonuna kadar. Adamın iki yakası bir araya gelmeyecektir Vaca fakravu beyne Ayney bir de Allah onun iki gözünün arasına öyle bir fakirlik kor ki hiçbir zaman ondan uzaklaşamaz ondan kurtulamaz. Yani adam hayatının sonuna kadar sürekli kendisini fakir hissedecektir fakir zannedecektir Valem Min dünya lla ma kutibelvu tüm gücünü, tüm mesaisini dünya adına harcadığı halde dünyayı kazanma adına harcadığı halde yine dünyadan elde edeceği şey ancak ona yazılan kadardır. Devam ediyor Allah'ın Resulü وَمَنْ كَانَتِ Kimin de hareket noktasında seçtiği yönü yani kıblesi Ahiret olursa Allah onun işlerini cem eder. Allah onun işlerini toplar. وَجَعَلَ غِنَاهُ fi قَلْبِهِ Bir de Allah o kişinin kalbine öyle bir zenginlik kor ki hayatının sonuna kadar adam kendisini hep zengin farz eder, hep zengin hisseder. وَاَتَدْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَتُنْ Dünya da ona boynunu bükmüş olarak gelir ve teslim olur. Yani... Madem ki sen bana değer vermedin, Madem ki sen benden iraz edip yüz çevirdin, Benimle ilgiyi alakayı kestin, O halde ben de gidiyorum. Ben de senden uzaklaşıyorum. Seninle ilgimi alakamı kesiyorum demez dünya, Aksine boyun bükmüş, teslim olmuş olarak ona doğru gelir Ve o kişiye teslim olur. Anladınız değil mi? Kainatın seyyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sözü, herkesin anlayacağı biçimde açıktır ve nettir. Kimin kıblesi, kimin hemmi dünya ise, arkadaşlar, kıble insanların hayatının ana hedefi, temel yönüdür. Kişi kıblesine göre hareket eder. Dinlenme ve çalışma zamanlarını, kabul ya da red inançlarını, iyi ya da kötü damgalarını kişi buna göre ayarlar. Yani bir bakıma kıble insanların yönelmelerinin ve eğilimlerinin göstergesidir. Arkadaşlar, mesela bir ülkede binlerce maya fabrikası, şarap fabrikası bulunsa ama insanların bunu kullanma eğilimleri olmasa sonunda hepsi kapanmaya mecbur kalacaktır. Katolik ülkelerde içki tüketiminin protestan ülkelere göre daha az oluşu ya da İslam'ın yaşandığı bölgelerde içki ve fuhuş sektörünün beklenen ve planlanan seviyede gelişmemesinin sebebi işte budur. Yani bunların kıble haline gelip gelmemesine bağlıdır. Eğer bir ülkede yaşayan insanlar içkiyi fuhuşu kıble haline getirmişse... ...bunlar o ülkede yayılacaktır. Ama insanlar... ...bunlara yönelmemişse... ...bunlar insanların nazarında kıble haline gelmemişse... ...o ülkede bunlar yok olup gidecektir. Mesela... ...dünyaya bağımlılık... ...dünyada ebedi kalma arzusu kıble haline geldiği zaman... ...yani insanların eğilimleri... ...dünyayı kazanmaya... ...dünyayı imar etmeye meylettiği zaman... Apartmanlar, villalar, köşkler, muhkem evler yaptıracaktır bu eğilim. Ama bilelim ki arkadaşlar, savaş insanı bunlarla uğraşmaz. Göçebe insan, ahirete yönelmiş insan, yarın öleceğine inanan insan bunlara asla ıltıfat etmez. Onun tüm gökü atın sırtındadır. Fakat şu anda bizim sahip olduğumuz şeylere bakılırsa, elde etme adına çırpındığımız şeylere bakılırsa arkadaşlar, bunlar bizim kıbleye göre düzenlenen hayatımızın aksesuarıdır. Arkadaşlar, insanların teveccüh ettiği yön, insanların hareketlerindeki temel nokta yani kıble çok önemlidir. Mesela oyun ve eğlenceyi, futbolu ve tüm sporları kıble edinen bir topluluk ...elbette insanları yüz binlik beşiklerde, statlarda uyutacaktır. Hayatlarında spora ayrılmadık bir tek günleri bile kalmayacaktır. Adam, çarşambayı mutlaka spora ayırın diyor. Yani bu demektir ki sporsuz gün kalmamalı. İşte görüyoruz, cumatesi, pazar günler zaten maçlar yapılır. Perşembe ve cuma hazırlık dönemidir... ...pazartesi ve salıda maçların kritiği yapılır... E geriye bir tek çarşamba kalıyor... ...onu da spora ayırın diyor adam... ...neden? Çünkü hayatımızda spora ayrılmadık... ...bir tek dakikamız kalmasın... ...düşünebileceğimiz, tefekkür edebileceğimiz... ...bir tek saniyemiz kalmasın istiyor adam... ...evet... ...futbol kıble haline gelirse... ...tüm hayat spora ayrılacaktır... ...ama insanların kıblesi değişirse... İnsanların eğilimleri değişirse, arkadaşlar, dünya çapında değil, evren çapında bir maç olsa bile, insanlar yönünü dönüp bakmayacaklar bile. Neden? Çünkü eğilim değişmiştir, insanların kıblesi değişmiştir. Arkadaşlar, kıble çok para kazanmak haline gelirse, yani çok fazla para kazanmak, dünyayı kazanmak kıble haline gelirse, buna götürücü her şey meşru görülecektir mesela kıble eğer kadına hoş görünmek olursa o zaman tüm hayat kadına yönelik olarak şekillenecektir evde hayat kadına yönelik olacak caddede kadına yönelik piyeste piyasada mektepte dairede tüm hayat kadına yönelik olacaktır tüm icatlar kadına yönelik olacaktır tüm icatlar mutfağa yönelik olacaktır Tıpkı Ebrehe'nin planında kıble değişince kervanların Yemen'e yönelik olacağı gibi. Arkadaşlar, insan çamura Allah'ın ruh üfürmesiyle meydana gelmiştir. Ruh ve çamur, madde ve mana. Eğer insanlar bu iki unsur arasında denge kurabilirlerse sıhhat ve afiyette olurlar. Doğru ve sıhhatli düşünme imkanına sahip olurlar. Yoksa Allah korusun insanlar sapmayla karşı karşıya kalırlar. Ya tüm hareketlerinde ve fikirlerinde toprağı çamuru esas kabul ederler ahlede ilal al olurlar Yahudi gibi ya da ruhu esas kabul ederler. Kıbleleri ya madde ya da ruh olur. İşte arkadaşlar madde yönünde sapıtan Ebre'ye programını ona göre ayarlayacak her şeyi elbette ekonomide görecektir. İnsanlar haç için sanaya gelmeliler. Kervanlar oradan geçmeli. Tüm kabileler kendisine yığın yığın para getirip karnını şişirmeliydi Ebrehe'nin. Kıble bu olunca, hedef bu olunca buna gidiş için gerekirse Kabe'yi bile yıkıp yerle bir etmeliydi Ebrehe. Arkadaşlar Ebrehe'ye göre hedef meşru olunca ona giden tüm yollar meşruluk kazanıyordu. Tıpkı bunun gibi Adam çok para kazanmayı hedeflemişse, para kazanmayı kıble haline getirmişse, dünyalık elde etmeyi endişe haline getirmişse, elbette buna götürüdüğü her şey meşru olacaktır. Bilirsiniz, bir Yahudi kızı öyle diyordu. Yeryüzünde hiçbir Yahudi kalmasa, babamla evlenir, neslimi devam ettiririm. Yahudi kızı öyle diyordu. Hedef Yahudiliği devam ettirmek olunca, kıble Yahudilik hedefini yani Yahudi ırkını devam ettirmek olunca elbette buna götürücü her yol denilmeliydi her yol meşruydu kıble arkadaşlar bu konu uzun gider inşallah müstakil bir dersimde uzunca ben bu konuyu işlemeyi düşünüyorum demek ki kıble ya dünya olur ya da ahiret olur otururken, konuşurken, susarken, kazanırken, kaybederken, yerken, içerken kişinin hedefi, kıblesi dünya ise, davranışları farklı, ahiret ise farklı olacaktır. Mesela dünya adına hareket eden bir adamın temel hedefi para ise dünyayı kazanmak ise her fırsatta karşısındakinden onu sızdırmayı düşünecek ve planlayacaktır. Karşısındakinin bir zaafını buldu mu Ondan istifade cihetine gidecektir. Ama adamın niyeti, adamın kıblesi, endişesi, dini anlatmak, karşısındakini Allah'a, kulluğa kazandırmaksa her fırsatta ona bir şeyler anlatmayı planlayacak, ona bir şeyler anlatmayı düşünecek, hemleyecek, kıbleleyecek ve hedefleyecektir. Görüyoruz işte, çelik tencere satanlar adamın birazcık meylini görünce hemen tezgahı veriyor. Zira adamın hemmi, hedefi, kıblesi tenceredir. Ama hemmi, hedefi, endişesi, derdi, gamı, çilesi, ahiret olan kişi de hemen hadis tezgahını, Kur'an tezgahını açacaktır. Karşısındakinde şöyle dinleyecek birazcık tavır gördü mü, biraz hüsnü kabul gördü mü, hemen ona dini anlatmaya çalışacaktır. Hadis anlatmaya çalışacaktır. Onu Allah'a kulluğa kazandırma adına elinden gelen bütün gayreti gösterecek, ona İslam'ı tebliğ ve talim edecektir. Allah Resulünün hemmi, Allah Resulünün hedefi kıblesi her fırsatta İslam'ı anlatmaktı. Ebu Leheb'in hemmi de onun tebliğine engel olmaktı. Biliyorsunuz, Ebu Leheb sokak sokak cadde cadde gider, Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğine engel olmaya çalışırdı. Onun meydana getirdiği tesiri yok edebilmek için cadde cadde, çadır çadır, çarşı çarşı, sokak sokak gider. Sakın bunu dinlemeyin. Bunun kendisine hayır yok ki size hayır olsun. Bu benim yeğenimdir. Bu babayla evladın arasını aşmıştır. Bu karıyla kocanın arasını aşmıştır. Bu evladı babaya, karıyı kocaya düşman etmiştir. Bu delidir, bunun aklı başında değildir kendisine hayır yok ki size hayır olsun diye kainatın sevdiği Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın insanlar üzerinde meydana getirdiği tesiri yok edebilmek için Ebu Leheb şırpınırdı onun hemmi onun hedefi onun kıblesi de buydu. Arkadaşlar <gülüyor> demek ki şişinin hemmi ya dünyadır ya da ahirettir. Bu konu da kıstas vahidir. Kur'an ve sünnet hangi hemmi, hangi hedefi taşımamı istiyorsa ben onunla beraber olmalıyım. Çocuklarımın istikbali adına hangi endişeyi taşımamı istiyorsa İslam ben o endişeyi taşımalıyım. Kızımın tahsili adına hangi endişeyi taşımamı istiyorsa İslam ben o endişeyle beraber olmalıyım. Tanımımın eğitimi konusunda hangi endişeyi, hangi hemmi, hangi kıbleyi, hangi hedefi taşımamı istiyorsa İslam, ben onunla beraber olmalıyım. Arkadaşlar, acaba dünya adına gayret, dünya adına hem nedir, kıble nedir? Onu şöyle tarif edeyim bakın. Allah'ın bizden istediği hayatı engelleyen her şey, dünya adına bir hem, bir endişe ve kıbledir. Bir daha söyleyeyim, bakın. Allah'ın bizden istediği, Allah'ın bizden razı olacağı hayatı engelleyen her şey dünya adına bir hemdir, dünya adına bir endişedir, dünya adına bir kıbledir. Mesela bakın, helalinden kazanmak bir emirdir. Helalinden rızkımı arayacağım. Yani sabahleyin evimden çıkarken helalinden çoluk çocuğumun rızkını kazanma adına kafamda bir endişem, bir çilem, bir derdim, bir gamım olmalı. Yani kişinin bunun için gayret etmesi dünya adına değil ahiret adınadır. Ama kişi bu konuda sınırı aşarsa yani kendisine yetecek rızkın ötesinde kendisine yetecek rızkı kazandığı halde zenginlik için çırpınır ve bu koşturması, ilim öğrenmesini emri dil maruf ve ney-i ani mülker yapmasını engellerse arkadaşlar veya işte şu yanımda oturan Mehmet abimizin yaptığı gibi on küsür yıldır gece çalışarak fıtratı bozdurursa Allah korusun o zaman hemmi, hedefi, gayesi dünya olmuştur, dünya için olmuştur Allah korusun. Bakın Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet gelmesinde buyuruyorlar ki, وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا nahara ma'asha. Biz geceyi libas, uyku ve istirahat için kıldık, gündüzü de helalinden maişet temini, rızık temini için kıldık diyor Allah. İşte fıtrat budur. Allah böyle diyor. Ama gece çalışıp gündüz yatan bir adam, fıtratın dışına çıkmıştır. Hele hele bu adam, yedi sülalesini besleyecek kadar rızkı temin ettiği halde zenginlik için koşturuyorsa daha çok zengin olayım, daha çok mal elde edeyim, daha çok belam olsun malım olsun diye koşturuyorsa arkadaşlar Allah korusun bu adamın hemmi, bu adamın kıblesi dünya olmuştur. Mesela yemek dünya işidir. Ama helalinde yemek zorundayız. Yani helalinde yemek zorundayız ibadetlerimizi rahat yapabilmemiz için yeni zorundayız dünya işidir ama bu ahiret işi olmuştur fakat bu konuda eğer kişi sınırı aşarak içkili yiyorsa ya da komşusu açken yiyorsa ya da çok olduğu halde yiyor çok yiyor vücut güzelleştirme adına yiyorsa ya da ramazanda yiyorsa bilelim ki arkadaşlar bu dünya işi olmuştur bu hem dünya hemmi olmuştur, bu kıble dünya kıblesi olmuştur. Evet arkadaşlar, dünya budur. O halde niye hep planlarımızı dünya adına yapıyoruz? Niye bu kadar satıldık dünyaya? Niye dünya bin çengelle bizi ahiretten alıkoydu? Hedeflerimizi, hemlerimizi, niyetlerimizi, kıblelerimizi değiştirdik. Arkadaşlar, işte böyle hemmi dünya olan Tüm planlarını dünyayı kazanma adına ayarlayan kişi zengin de olamaz. Bunu Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisinden öğreniyoruz. Yani tüm enerjisini, tüm gücünü dünyayı kazanma adına kullansa bile bu adam, onun dünyadan elde edeceği şey ancak Allah'ın kendisine takdir ettiği şeydir. Diyor ki Allah'ın Resulü, Allah onun iki kaşının arasına bir fakirlik koy ki hiçbir zaman ondan kurtulamaz. Hayatı boyunca kendisini fakir hisseder. Ama kişinin hemmi, kişinin hedefi ve kıblesi ahiret olunca, iyi bir Müslüman olma adına olunca onun kalbine de Allah öyle bir zenginlik koyar ki, öyle bir istihna duygusu koyar ki, ölünceye kadar adam kendisini zengin hisseder. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kerimesinde Rabbimiz Es-sendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam hakkında şöyle buyuruyor. Elem yecitke yetimen feawa zallen ailen fe Son ayet kerime şöyle. Rabbin seni fakir buldu da zenginleştirmedi mi ey peygamberim buyurur. Arkadaşlar Demek ki Allah'ın Resulü fakirdi de Allah onu zenginleştirdi. Zengin yaptı. E peki peygamberimiz çok mu zengindi acaba? Allah onu zenginleştirdi diyor. Arkadaşlar, peygamberimiz bugünkü anladığımız manada zengin değildi. Bugünkülerin zenginlik kıstasına göre Allah'ın Resulü çok fakirdi. Atı, arabası, hanı, hamamı, hanumanı, markı, doları, riyalı yoktu Allah Resulü'nün. Hatta biliyoruz ki biz Allah Resulü bir Yahudi'ye ekmeklik un karşılığında zırhını rehin bırakmıştı da ondan ekmeklik un almıştı. Bugün bizim anladığımız manada zengin değildi Allah'ın Resulü. Ama Allah diyor ki biz seni fakir bulduk da zenginleştiriverdik. Peki nedir bu zenginlik? Allah Resulü dünyaya karşı müstaniydi. İstığına duygusu içindeydi. Dünyaya karşı iştiyatsızdı. İşte gerçek zenginlik de budur. Bir defasında Kainat'ın seyyidi Medine sokaklarının birinde kopmaya yüz tutmuş bir oğlak ölüsü gördü. Yanındakilere dönüp bunu kim bir dirheme benden satın almak ister buyurdu. Oradakilerden talip çıkmayınca da peki kim bunu kendisine hediye etmem ister diye sordu. Dediler ki ey Allah'ın Resulü dirisi bile para etmez bunun değil ki ölüsü deyince Allah Resulü şöyle buyurdu. İşte Allah katında dünyanın değeri bunun değeri gibidir. Eğer sizin kazanma adına çırpındığınız, tüm şeylerinizi feda ederek elde etme adına koşturduğunuz dünyanın, Allah katında sineğin kanadı kadar değeri olsaydı, kafire ondan bir yudum su vermezdi buyurdu. Demek ki arkadaşlar, Hemmimiz, hedefimiz, niyetimiz, endişemiz, kıblemiz, gayemiz dünya olmayacak, afiret olacak. Mesela içkisiz bir yerden yemek isteyen, hemmi, kıblesi bu olan bir adam, şehirdeki tüm lokantaları, dükkanları gezse, içkisiz bir tek yer bulamasa, bir fırında ekmek bulup orada karnını doyursa öyle huzurlu olur ki tarifi mümkün değildir. Ama lüks bir yerde yemeği temlemiş hedeflemiş olan bir adam, lüks bir yerde yese bile huzursuzdur. Niye? Çünkü daha lüks bir yer var mı acaba diye kıvranıp durmaktadır. Arkadaşlar, üç etli ekmek yemeği hedeflemiş bir adamın karşısına iki etli ekmek gelirse, bu ona göre azdır. Ama yarım etli ekmek yemeği hedeflemiş bir adam için iki etli ekmek çok fazladır. Bakın, sahabeden, şu anda ismini hatırlayamadığım bir zat, tüm malını Allah yolunda infak eder. Tüm malını Allah yolunda infak eder, elinden çıkarır. Derler ki yapma bunu. Çoluk çocuğun aç kalır. Sahabi der ki, vallahi ben onlara Vakıa suresini bıraktım. Bu sureye sahip oldukları sürece, vallahi asla aç kalmaz onlar der. E eh, bugün Vakıa suresini okuyalım. Yemeğimiz, suyumuz ayağımıza gelsin, karnımız doysun, sobamız yansın, hiçbir ihtiyacımız kalmasın. Bu demek değildir tabii bu. Kişi vakıa suresini okur, onun manasını anlar, onun muhtevasına uygun bir hayatı hem haline getirirse, hedef haline getirirse, o adam kanaatla doyacaktır. Bu kişinin ihtiyaç felsefesi değişecektir. Arkadaşlar, bu konuda uzun kaçar. Ben inşallah müstakil bir dersimizde ihtiyaç felsefemizin yanlışlığını anlatmak istiyorum. Evet, kişinin hemmi ahiret olunca, dünyadan yüz çevirince fakir kalacak değildir. Aksine bilelim ki dünya boyun bükmüş olarak ona koşacaktır, ona teslim olacaktır. Abdullah bin Avf radıyallahu anh hazretleri çok zengin sahabeden çok zengin bir zattı. Bir gün bu zata derler ki, galiba sen infak etmiyorsun, çok zenginsin, hiç malın eksilmiyor derler. Arkadaşlar, bu zat Allah yolunda malını infak eden bir zattı. Ama malı eksilmediği için, infak ettikçe Allah kendisine borca verdiği için, böyle demişlerdi. Abdullah bin Avf, bir gün sahabeyi toplar, gelin der, sizin gözünüzün önünde tüm malını Allah yolunda infak ediyorum der ve malının tümünü Allah yolunda infak eder. Fakat birkaç yıl sonra Abdullah bin Avf vefat ettiğinde vereseleri inanın baltayla altınını paylaşmışlar. Şu zırhlar altın olurmuş o zamanlar. Bir buçuk yıl sonra Abdurrahman ibn Avf vefat ettiği zaman vereseleri baltayla altın paylaşırlar. O kaçtıkça dünya, arkadaşlar ona teslim olmuş, o kaçtıkça dünya ona gelmiş. Bakın bunu Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şu okumuş olduğum son hadisini bir misalle şöyle canlandırayım. Arkadaşlar farz edin ki benim elimde bir el feneri var. Karşımdaki kişiye el fenerini tutuyorum ve diyorum ki ışığa doğru gel. Ben el fenerini ona doğru tutunca ona doğru bir ışık gidecektir ve o kişinin arkasına da bir gölge düşecektir. Farz edin ki, benim kendisine tuttuğum ışık ahirettir, nurdur, onun arkasına düşen gölge de dünyadır. Allah diyor ki, ey insanlar, ey Müslümanlar, ışığa doğru dönün, ahirete doğru teveccüh edin, kıbleniz yöneldiğiniz nokta ahiret olsun diyor. Eğer bir kişi benim kendisine tuttuğum elektriğe doğru dönerse arkadaşlar yolu aydınlanacaktır. Hem ışığa doğru geldikçe gölge de ister istemez onu takip edecektir. Gölge de yani dünyada onunla beraber gelecek ona teslim olacaktır. Ama kişi ışığa doğru değil de Allah korusun gölgeye doğru dönerse yani dünya doğru teveccüh ederse yani hemmi hedefi kıblesi dünya olursa Dünyanın peşinde gitmeye başlarsa arkadaşlar o gittikçe gölge uzayacaktır, o gittikçe gölge uzayacaktır ve gölgeyi bir türlü yakalayamayacaktır ve gölgenin içinde Allah korusun boğulup gidecektir. İşte Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam hadislerinde bize bunu anlatır. Kişi afirete yönelirse dünya onu terk etmeyecektir, dünya ona boyun bükmüş olarak teslim olacaktır. Ama kişi dünya doğru dönerse, gölgeye doğru dönerse, iki kaşının arasına, iki gözünün arasına Allah öyle bir fakirlik yazacak ki, hayatının sonuna kadar adam sürekli kendisini fakir hissedecektir. Dün, kainatın efendisi ışığa döndüğü için, ahirete yöneldiği için, dünyaya sırt çevirdiği için ona epter demişlerdi. Allah'ın istediği biçimde yaşarsanız arkadaşlar, dilesiniz ki bugün de size ebter diyecekler. Malınızı bol bol dağıtır, infak ederseniz, Allah yolunda namaza, niyaza, bolca zaman ayıracak olursanız, ilim öğrenme, Kur'an'ın sünneti tanıma adına, dükkanınızı iki üç gün çilitleyi verirseniz, birilerine Allah'ın dinini anlatma adına, emri bir maruf yapma adına birkaç gün dükkanınızı kapatıverirseniz, hedefiniz, hemminiz, sadece Allah'ı memnun etmek olur, insanları memnun edecek zamanınız kalmazsa, müşteriyi memnun etme, müşteriyi çekme adına bir takım riya, tabasbuz, eğilip bükülme içine girmezseniz bilesiniz ki bugün de size ebfer diyecekler, güdük diyecekler, bunun sonu yok diyecekler, bu adam olmaz diyecekler, sonu iflas bunun diyecekler, sonu kötü bunun diyecekler. Evet, cimbirlik yapmayıp Fakirlikten korkmayıp Allah'ın kendisine verdiğini yine onun yolunda bol bol infak eden kişiye, arkadaşlar faiz almayan, kredi alma almayan yani faiz alma imkanı varken, kredi alma imkanı varken Allah'tan korktuğu için bu imkanı tepi veren kişiye çok fazla para kazanabileceği bir işi, şer an, caiz görmediği için tepi veren kişiye. Reklama para yatırmayan, düzen dolap çevirmeyen kişiye ebter diyecekler. Dün kainatın secidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a nasıl ebter demişlerse, o Allah'ın istediği hayatı yaşayabilmek için tüm bunları tepince, tüm malını Allah yolunda infak edince, hayır hasenata koşunca, dünya adına çırpınmaktan vazgeçip Allah'ın rızası, Allah rızasını kazanma adına koşturunca, Kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a nasıl ebter demişlerse bugün de siz böyle yaparsanız böyle davranırsanız hemminiz, hedefiniz, gayeniz, kıbleniz, endişeniz eğer dünya değil de ahiret olursa ışığa doğru yönelirseniz bilesiniz ki bugün de size ebter diyecekler. Onlar epter diyecek ama üzülmeyin Cenab-ı Hak da kevser diyecek. Onlar epter diyecek Allah kevser diyecek. ...onlar güdük bu diyecek... ...sonu yok bunun diyecek... ...bunun sonu iflas diyecek... ...bu adam olmaz diyecek... ...bu dünya malını tepti diyecek... ...bu borcu Allah yolunda infak etti diyecek... ...bu dükkanını kapalı tutuyor diyecek... ...bu ilme koşacağım derken... ...bu Allah'ın dinini öğreneceğim derken... ...peygamberin sünnetini tanıyacağım derken... ...dünyayı ihmal ettiği... ...çoluk çocuğunu aç bıraktığı... ...iflas edecek... ...sonu güdüktür bunun diyecekler... ...ama Allah da diyecek ki... ...kevser diyecek... Nimetlerim sana diyecek, dünyayı kaybettin ama, dünyanın peşine takılmadın ama, ben sana ahirette gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizden dahi geçiremeyeceğiniz enva çeşit devletleri ve nimetleri sana vereceğim diyecek Rabbimiz. O halde arkadaşlar, Fani'yi vermek suretiyle bakiye talip olalım. Kıymetsizi ayağımızın altına almak suretiyle kıymetliyi başımıza tac yapalım. Dünyayı ayağımızın altına almak suretiyle ahireti başımıza tac yapalım. Dini gündemde tutma adına, Allah'ın ayetlerini gündemde tutma adına, Peygamberin sünnetini gündemde tutma adına, Peygamberi müdafaa etme adına, Allah'ı müdafaa etme adına, Dini diyaneti müdafaa etme adına ilim öğrenmeye koşalım. Ahirete koşalım, ışığa koşalım, nura koşalım, endişe etmeyelim. Biz ahirete yönelince dünya bizi terk etmeyecek. Aksine dünya boyun bükmüş olarak, dünya teslim olmuş olarak bize gelecek ve teslim olacak. İşte kainatın seyyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam son derece açık bir biçimde hadislerinde bize bunu anlatıyor.